وَلَمَّا نُضِرَ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا مِنْهُ resul Meryem oğlu İsa da bir misal olarak zikredilince senin kavmin ondan dolayı hemen gülüşmeye başladılar. وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ ve bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu dediler? Bunu, bu misali sana ancak tartışmak için getirdiler. Hayır, onlar bir düşmanlar topluluğudur. İmmü ve illâ abidun en amnâ aleyhi ve cealnâhu meselâ ve cealnâhu meselâ li benî İsraîm Doğrusu o İsa sadece kendisine nimet, peygamberlik verdiğimiz bir kuldur. Ve onu babasız yaratmakla İsrail oğullarına ibretli bir misal kıldık. Halbuki dileseydik elbette size bedel, yeryüzünde halife olacak melekler yapardık. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Şüphesiz ki o İsa, kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü bu, doğru yoldur. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ <gülüyor> Ve sakın şeytan sizi imandan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve lennâ jââ'a iysâ edri bâyinâti qâle qadri itukûn bil hikmâ. Ve <gülüyor> İsa ise mucizelerle gelince şöyle demişti: Ben size hikmet getirdim ve üzerinde ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Inna Allahu Rabbi wa Şüphesiz ki benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz ancak Allah'tır. O halde ona ibadet edin. Bu doğru bir yoldur. <gülüyor> Fakat İsa'dan sonra aralarında çıkan o fırkalar ihtilafa düştü. Artık tek elemli bir günün azabından dolayı o zulmedenlerin vay halini. Onlar farkında değillerken kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün dostlar bile birbirine düşmandırlar. Ancak takva sahipleri müstesna. Allah takva sahiplerine şöyle seslenir. Ey kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. <gülüyor> Onlar ki ayetlerimize iman ettiler ve Müslüman kimseler oldular. <gülüyor> girin cennete. Siz ve zevcileriniz orada sevindirileceksiniz. Etraflarında altın tepsiler ve bardaklarla dolaşılır. Ve orada canlarının kendisini çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Ve yine denir ki artık siz orada ebedi olarak kalıcılarsınız. İşte yapmakta olduklarınıza karşılık, Kendisine varis kılındığınız cennet budur. Sizin için orada birçok meyveler vardır. Onlardan yersiniz. <gülüyor> Şüphe yok ki o dinsiz günahkarlar cehennem azabında ebedi olarak kalıcıdırlar. <gülüyor> Kendilerinden azap hiç hafifletilmeyecektir. Ve onlar orada o azap içinde ümitsizliğe düşmüş kimselerdir. <gülüyor> Halbuki biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi nefislerine zulmeden kimseler oldular. Cehennem mekçisine ey Malik bizim üzerimize artık ölümle hükmetsin. Ölelim de kurtulalım diye seslenirler. Malik doğrusu siz... ...bu azapta ebedi olarak... ...böyle kalıcılarsınız der. Ant olsun ki... ...size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz... ...haktan hoşlanmayan kimselersiniz. Yoksa müşrikler... Peygamber'e tuzak kurmayı sıkı tuttular? Karar mı verdiler? Doğrusu bize cezalarını vermeyi sıkı tutanlarız. اَمْ <gülüyor> Yoksa onlar kendilerinin sırlarını, içlerinden geçirdiklerini ve fısıldaşmalarını gerçekten biz işitmiyor muyuz sanıyorlar? Hayır, işitiyoruz. Yanlarında bulunan elçilerimiz yazıcı melekler de yazıyorlar. <gülüyor> Peki, eğer Rahman'ın haşa bir çocuğu olsaydı, o takdirde ona tapanların ilki ben olurdu. <gülüyor> Göklerin ve yerin Rabbi Arşın Rabbi olan Allah Onların vasfetmekte oldukları şeylerden pek münezzehtir <gülüyor> O halde bırak onları Tehdit edile geldikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dağsınlar, oynasınlar. O gökte de ilah, yerde de ilah olandır ve o hakim, her işi hikmetli olandır. Alim, hakkıyla bilendir. <gülüyor> Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü, kendisinin olan Allah ne yücedir. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak O'nun katındadır ve sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da kendisine yalvara geldikleri şeyler şefaate sahip değillerdir. Ancak yakinen bilerek ve iman ederek Hakk'a şahitlik edenler müstesna. <gülüyor> Celalim hakkı için eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorlar? <Ve> Resulullah'ın Ya Rabbi bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşı Allah şimdi onlardan yüz çevir ve selam Allah selamet versin de artık ileride bileceklerdir